<gülüyor> Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala rasulna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra li nehcehi ve men ittabahu bi ihsan la yevmiddin amma ba'd olsun Alak suresine kadar vardık tefsir bitmek üzere inşallah Alak suresi zaten herkes biliyor Mekki bir sure meşhur Çocukluktan beri bize öğretilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyin ilk geldiği ayetleri barındıran e, surenin adıdır Alak suresi. İlk ayet kelimesinde kerimesinde Ekrab ismi Rabbikellevi halak Yaratan Rabbin adıyla oku diye Allah subhanahu ta'ala Peygamber'e emirde bulunmuş. Tabi kıssa herkesin çocukluktan beri bildiği malum bir kıssa. İmam Ahmet bin Hanbel Müsnedin rivayet ediyor. İmam Bukhari ile İmam Müslim'de hadiste ittifak etmişler. Hadis metnen, biraz uzun. Ben manen kısaltarak size nakledeceğim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce kendisine rüyalar gösterilirdi ve rüyalar olduğu gibi çıkardı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de buşra fil hayatid dünya ayeti gereği ayetinin tefsirinde izah edildiği gibi eee ''Buradaki dünya hayatındaki mümine verilen müjde salih rüyadır.'' diyor müfessirler. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, ''Vahiyden geriye ancak ve ancak salih rüyalar kalmıştır.'' Yani salih rüya Allah'ın kula vahyettiği vahyin bir kısmıdır. Tabi peygambere vahy edilen vahiy değil. Vahiy genel bir lafız nedir? İlhamın diğer adıdır, ıstılaftaki adıdır. Allah Meryem'e de vahyetti. Allah Musa'nın annesine de vahyetti. Dedi ki, sen çocuğun, şeyin içerisine koy, bir sepetin içerisine koy, suya sal. Bu Meryem Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'ın annesine yaptığı vahiy için, peygamberlere gelen vahiy, yani bunlar da nebi, peygamber gibi bir izah kimse yapmamış. Tabi ihtilaf var, kadından nebi olur mu? Resul olmaz zaten. Çünkü Resulle nebinin farkı nedir? Resulün kendisine şeriat verilmiştir. Haram, helal. E ler belirlenmiştir onun şeriatında ve o insanlara bu haram helalleri anlatmakla nedir mükelleftir. Ve şimdi kadın erkeklerle konuşması haram olduğu için zaten böyle bir mükellefiyetle ne olamaz teklif altına mümkün olarak yani ak şer, şer ve aklen kabul olmayacak bir şekilde giremez. Kim bunun teklifin altına girebilir bir erkek o da ne yapacak insanlara vaaz edecek insanları toplayacak şeriatı aslını ve furunu haramı, helali hepsini insanlara beyan edecek. Bu yüzden Allah hep peygamberleri erkek göndermiştir. O kadın erkek eşitliği, zırvalı, küfrü var ya, o işte bu batılı zihniyetin ihdas ettiği asrımızın küfürlerinden, şirklerinden biridir. Bu kadını aşağılamak, kötülemek değildir. Fatıma radıyallahu anha, Hatice radıyallahu anha, Meryem e, aleyhisselam, hepsi Allah hepsinin, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Hepsi kadındır ve benden hayırlıdır Allah katında. Hepsi kadındır ve hepsi benden hayırlıdır Allah katında. Ancak salihlerin arasında ise erkek salihler kadın salihlerden derece bakımından üstedir. Allah'ın ayetlerde dedi, ayette dediği gibi rıca lokavamuna alenmişse erkekler kadınlar üzerine yöneticidir. E bu işte Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmına üstün kılmasındandır. Allah'ın ayette dediği gibi. Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmını üzerine tutmasındandır. E Allah biz doğarken bize sormadı. Erkek mi seni yaratayım, kız mı seni yaratayım diye sormadı. O yüzden övünülecek bir şey yok yani. O yüzden övünülecek bir şey yok. Yani hiçbir şey kendi elimize zaten kazanmamışız. Zaten Allah bize vermiş. Mal varsa övünülecek bir şey yok, Allah vermiş. Güzellik varsa övünülecek bir şey yok, Allah vermiş. Yani övgü Fatiha'nın başında dediğimiz gibi Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'adır. Övgü onadır. Allah'tan daha çok övülmeyi seven ve Allah'tan daha çok övgüyü hak eden başka bir merci yoktur. O tektir bu noktada. Allah övülür. Allah yüceltilir, Allah övgü hak eden Celle Celaluhu tek merci tek makamdır. O yüzden hiçbir zaman nübüvvet dediğimiz peygamberlik kadınlara gelmemiştir. Peygamber sahabe yani nübüvvet gelmeden önce de bahsettiğim gibi hadisin mukaddimesinde girişinde peygamber ilk vahyin işaret yani salahiyetin işaretleri gördüğü salih rüyalardı. Olduğu gibi çıkardı hepsi. Olduğu gibi o şekilde o rüyalar gerçek olurdu. Ve ardından Allah ona yalnızlığı sevdirdi celle celaluhu. Allah peygambere yalnızlığı sevdirdi ve peygamber uzlete çekildi. Orası da neresi? Hira mağarası. Hira mağarasına sürekli gider, tek başına kalır, tefekkür eder, yalnız Allah'ı düşünürdü. Peki burada bir soru sorulması gerekir. Bugün birinin yapması caiz midir? Hayır. Çünkü şeytan tek kişiyle beraberdir. Genelde zaten uzlete kapanan işte tasavvuf erbabının, sofilerin birçoklarının bu bapta yalnız kaldıktan sonra şeytanın farklı şekillerde kendilerine yaklaştığını, cinlerin bunları çarparak harikulade şeyleri bunlara gösterdiğini ve kendilerinin erdiği gibi bir vesveseyi onlara verip ondan sonra onlarla oynadığı zaten hem naslarda sabittir hem de tecrübede sabittir. Bakın peygambere vahiy gelince ilk gidip örtünüp büründüğü zaman, titrediği zaman Hatice'ye ben böyle bir şey gördüm dediği zaman radıyallahu anh'a diyor ki acaba beni cin mi çarptı diyor. Bak peygamberin onu yani çünkü yalnız kalan adamı genelde cin çarpar. Bu her toplumda böyledir yani. O yüzden şeytan tek kişiyle beraber. Yani şeytan cin aynı şey korkmaya gerek yok. Üç harfler demenin anlamı da yok. Yani aptal değiller anlıyorlar. Üç harfi deyince kastettiğin cin. Yani korkmayacaksın Allah'tan korkacaksın. Allah sana kafi gelir Allah sana yeter. Allah'a sığınıyoruz şerlerinden. Allah bizi muhafaza etsin ehlimizi ve çocuklarımızla. Peygamber aleyhissalatü bundan korktu zaten. Aleyhissalatü vesselam zannetti ki kendisini şeytan çaktı yalnız kalınca. Hatice ona dedi ki radıyallahu Anha sen fakiri gözetir, sen yetimi gözetir, sen iyilik yapar, zalime karşı e, mazluma yardım eder, sen zulmün, tarafında olmaz, aksine mazlumun tarafında... Ona hep iyi hasletlerini sayarak dedi ki, sen iyi birisin, Allah seni şeytana bırakmaz. Dedikten sonra, ehli kitaptan olan Varaka bin Nevfele, ehli kitabın ilmini iyi bilen, Varaka bin Nevfele ne yaptı? Akrabası o zaman da, yakın akrabası. Gidip bu olayı sordu. Peygamberle beraber, aleyhissalatü vesselam ile beraber. Gel dedi, o bilir bunu. Ve yanına gidince dedi ki, vallahi bu, Musa'ya inen namusun ta kendisidir, ruhun ta kendisidir. Bu Cebrail'dir dedi, bu şeytan çarpması değildir, bu sana gelen vahiydir dedikten sonra keşke dedi, leyte diyerek zaten temennide bulunuyor, keşke Kalmın seni yurdundan çıkartacağı zaman diri olsam da sana yardım etsem senin safında. Dedi ki ben hem onlara doğru olanı Musa'nın getirdiğini getireceğim de ondan sonra kalmayım bana düşmanlık edip beni yurdundan mı çıkaracak? Varaka bin Nefel ne dedi Allah kendisine rahmet etsin. İslam üzere ölen ehli kitaptan birkaç adamdan bir tanesidir, tevhid üzere ölen. Dedi ki vallahi senin getirdiğini kim getirdiyse onun yurdundan çıkarmıştır. Tıpkı Allah'a Celle Celalü'n Kur'an'ın vahinde dediği gibi. Vakal, vakalellezine kefru lersulihim. Lanuhricennakum min ardina aw la taudun fi milletina. Bütün kafirler ama bütün kafirler bila istisna. Hepsi kendilerine gönderilen elçilere kendilerine gönderilen peygamberlere dediler ki ya sizi beldemizden çıkartacağız ya da bizim dinimize gireceksiniz. Bugün kalemin bize dediği gibi gel diyoruz oyunu kuralına göre oynayalım. Demokrasi diye bir din ihtas etmişsin. Zaten biz bu dine küfür ediyoruz. Mahkemede de küfür ediyoruz. Sokakta da küfür ediyoruz. İnternette de küfür ediyoruz. Nerede girersek girelim demokrasi dininden, layıklık dininden beri olduğumuzu ve bu dine küfrettiğimizi her yerde söylüyoruz. Ve diyoruz ki bu sizin dininizin bir gereği, bu bir inanç, bu bir vicdan olgusu ve düşünce özgürlüğü var. Diyoruz gel kuralına göre oynayalım. Yok diyor olmaz. Yani tamam düşünce özgürlüğü her şeyde var ama demokrasiye, laikliğe devletin e, temel esaslarına gelince orada özgür düşünce olmaz diyor. E kuralı sen koymadın mı kardeşim? Senin kuralına göre oynayacağız. Yok diyor. Ya böyle konuşacaksın ya da ne yapacaksın? Bu beldeyi terk edeceksin diyor. Nasıl diyor? Adam ağız, ağzını açıp yüzüne söylemiyor ki. Adam seni alıyor yargılıyor. Sana yaftalar vuruyor. Senelerce Türkiye'de derdi şeriat olan insanlara önce Hizbullah yaftası vurdular. Sonra Anadolu Federer İslam Devleti Afit yaftası vurdular. Sonra işte... Bir ara iptacı yaftası vurdular, bir ara Hizbut Tahrir, şimdi El-Kaide. Yani isim değişebilir ama istenilen, irade edilen inançlar ve hedefler herkeste aynıydı bu kadar tip değişirken, bu kadar isim değişirken. Farklı isimlerle, farklı yaftalarla, farklı damgalarla çıkardılar insanların önüne. Dediler ki bunlar böyle böyle suçlu terörist insanlar ve ardından ne oldu? İnsanlar bir, söylüyorum bak bir, işini kaybettiler. Adam koskoca hastanede abukada sakalla çalışıyor, hastane dert etmemiş. Vatandaş geliyor alıyor adam hastaneden, koca hastanenin elemanı olarak. İki sene yargılıyor, beş ay içeride yatırıyor, iki senelik yargılama süreci sonucunda da beraat veriyor. Diyor ki hata etmişiz, bu adam el kaydı değilmiş. Adam işinden oldu akrabaları zaten artık da iş vermez kimse yakın eş dost. Yapacağını yaptı zaten. Bu zavallım ne yapsın şimdi? Başka yere gidecek. Burada çalışamaz. Kendini tanımadığı, insanları tanımadığı bir yere gidecek ki iş bulsun bu adam. Öyle mi? Çamur at izi kalsın diye niye söylemiş atalarımız? Atarsın çamuru. Çamuru sen suyla yıkasan bile çamurun neyi kalır duvarda? Lekesi kalır arkadaş. Sen de Müslüman'a atıyorsun El-Kaide yaftasını. Niye demiyorsun ki bunlar şeriatçılar? Yani onu da dese millet diyecek ki şeriat din. Artık hani düşünce özgürlüğünden artık millet konuşa konuşa anladı ki insanlar şeriat dinin ta kendisidir. Dolayısıyla bütün kafirler farklı metotlarla da olsa peygamberlere dediler ki ya bu beldeyi terk edeceksiniz arkadaş. Kuralına göre oynasak da kuralları biz koysak da hep siz galip geliyorsunuz. Dediler ya bu beldeyi terk edeceksiniz ya da bu dine gireceksiniz. Başka kurtuluşu yok. E müminler de mecbur kaldılar Medine gibi topraklara hicret ettiler. Müminler mecbur kaldılar bunu yapmaya. Peygamber ağlayarak çıktı Mekke'den aleyhissalatü vesselam. Ya Mekke Allah da biliyor kalbimi. Yeryüzünde sen, senden bana daha sevimli bir belde yok. Doğduğu büyüdüğü yer, çocukluğunu geçirdiği yer her birimizin kavmi, aşireti, köyü, memleketi, her birimizin ayrı yerden, hepimiz İstanbul'da toplanmışız ama herkesin bir memleket özlemi, doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği yerlere bir hasreti vardır, bu fıtri bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlerin bu daveti sebebiyle, bu zorlamaları, yaptırımları sebebiyle mecbur kaldı. E şimdi adam geliyor, sakallıyız diye şey zannediyor bizi, Vur kafasına tokatı, al elimden ekmeği zannediyor. Sonra toplanıyoruz, gidiyoruz hakkımızı almaya, ondan sonra organize suçtan yargılıyor devlet bizi. Ya adam gelmiş silah gösteriyor sana, ölümle tehdit ediyor, yakacağım yıkacağım diyor. Sen de üç tane mazlum bir araya geliyorsun, diyorsun ki bak ben böyle bir şey yapmadım kardeşim, beni suçlu suçlama, evime gelip beni rahatsız etme, çoluğumu çocuğumu, ailemi rahatsız etme diyorsun sen bunu 3 kişi bir araya toplanmışsın, telefonda teşkilat kurmuşsun diye tak dosya açıyor organize suçlardan, 3 yılda terörün haricinde bir de oradan yargılıyor. E ne yapalım arkadaş? Gidin diyorsunuz da yani kuralı biz koyduk, kuralımıza göre oynuyorsunuz gene galip geliyorsunuz, biz bu oyunu kabul etmeyiz diyorsunuz ya. Yani bütün kafirler de zaten bunu söylediler. Farklı bir şey söylemediler ki. Müslümanlar da Mekke'de Ağır işkenceleri gördükleri zaman hılfılfudulla mazlumun hakkını korumaya kalkınca artık Mekkeli müşrikler kendi koyduğu kuralları dahi çiğnemeye başladılar. Aşiret gözetmediler, büyük gözetmediler, kime güçleri yetiyorsa işkence yapmaya başladılar. Sahabenin dediği gibi bir tane müşrik bizi Mekke'de çevirirdi, bilirdi ki bu adam Müslüman, tokatlardı önce diyor, bak zayıflığa bak zayıflığa, tokatlardı bizi önce... Alay ederdiler bizimle sonra derdiler denen bu sinek benim Rabbimdir. Ve biz korkudan mecbur kalırdık ikra altında bunu söylerdik diyor sahabe. Biz Medine'ye hicret ettik yanımıza aldık kılıcımızı devlet yok Medine'de kurulu yerleşik bir düzen yok. Biz Medine'ye hicret ettik Medine'nin içinde Yahudi kafiri de yaşıyor öyle mi? Biz Medine'ye hicret ettik elimizde kılıcımız gene korkuyorduk ama en azından diyorduk ki silahımız var gelirse bir tane de biz keseriz. Ve Allah bize diyor şeref, izzet nasip etti. Bugün en yakın coğrafyamızda Suriye'de mü Müslümanlar Allah'ın dinine yardım için ne yapıyorlar? Allah yolunda çıkıyorlar mücadele etmek için. Canlarını, mallarını bu uğurda ortaya koyuyorlar. Bu davada ortaya koyuyorlar. Problem mi? Müşkilat mı? Nerede yok ki orada olmasın? He? Kafir mi? Nerede yok ki orada olmasın? Her yer kafir dolu zaten. Ama... Bu yapılan hareketin sonucunda gelen bir maslahat var. Sahabenin Medine'de silah yatması gibi bir maslahat var. Gene korkuyoruz sanki burada emniyet altında mıyız? He? Hangi birimizin can ve mal güvenliği var? Hiçbirimiz. E zaten emniyet altında değilim. Niye korkayım? Başka bir emniyetsizlikten, Müslüman olarak. Bütün peygamberleri, bütün şeytan etbağı yurtlarından ve kavimlerinden e, yaptıkları yaptırımlarla, dayatmalarla çıkardılar, e, uzaklaştırdılar. Peygamberin Mekkeden çıkarken söylediği gibi. Ama Peygamber sasın Mekke'yi çok da sevse, vefa sahibi. Tıpkı Hatice'ye vefa gösterdiği gibi, tıpkı Ebubekir'e vefa gösterdiği gibi, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de vefa göstermeyi unutmamış. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki öldükten sonra bile Hatice'yi kıskan. Zaten görmemiş ki Hatice'yi. Ben diyor Hatice'yi kıskanırdım, en çok kıskandığım eşi oydu diyor. Ölmüş nasıl kıskanacak? Niye? Bir yerden ganimet gelse diyor ki Hatice'nin akrabalarını unutmayın onlara da verin. Aleyhissalatü vesselam. İnsanlar devlet olunmuş, güç olunmuş, sayı artmış, insanlar artmış. Ebu Bekir hakkında konuşuyorlar. Peygamber sallallahu diyor Ebu Bekir hakkında dilinizi tutun. Hepiniz beni yalancı sayıyorken o bana sadıksın dedi. Doğru söylüyorsun hiçbir şey yokken inandı sabretti. Peygamber Ebu Bekir'e vefa gösterdi. Peygamber Medine'ye vefa gösterdi aleyhissalatü vesselam. Mekke'yi fethettiği gün ganimet mallarından çok çok yüzlerce binlerce büyük ve küçük baş hayvan elde ettikleri zaman bunları İslam'a yeni giren insanlara Peygamber aleyhissalatü vesselam dağıttığı zaman ensar ve muhacirden önde gelen insanlar Dediler ki bunlar Resulullah biz bu kadar sabretmemize rağmen Aleyhisselam kalktı ganimeti, malı sıkıntı çekmemiş, daha İslam'ı dahi kalbine yerleşmemiş, anlamamış insanlara dağıttı dediler. Peygamber Efendimiz sen bunu duyunca diyor ki sadece ensarla muhacir gelsin falan yere toplayın. Topluyor Aleyhisselatu vesselam. Peygamber çıkıp onlara vaaz ediyor. İnsan unutkan bir varlıktır ha. Kardeşimiz ne kadar imanında sadık olursa olsun, ne kadar imanında ihlaslı olursa olsun, dini ne kadar tam olursa olsun kardeşimiz, o bir insan, o zayıf bir varlık. Biz de aynı şekilde. Yani birbirimize karşılıklı muamelemizin bu şekilde olması lazım. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Unuttuğumuz zaman birbirimize hatırlatmamız lazım. Allah'ın müminleri hatırlattığı gibi. اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَتَّرَكُمْ Azdınız, hiçdiniz. Allah sizin ço sayınızı çoğalttı. Şimdi mi nankörlük edeceksiniz? Peygamber de Ensar Muhaciri topladıktan sonra bir vaaz etti. Öyle bir vaazdı ki diyor ravi. insanlar hıçkıra hıçkıra gözyaşlarıyla ağlıyordular. Ve peygamber diyordu ki o hutbede diyor. İnsanlar evine mallarıyla döndüklerinde siz peygamberle Medine'ye dönmeye razı değil misiniz? İnsanlar dünya ile evlerine döndüğü zaman siz Allah'ın rızasıyla eve dönmeye razı değil misiniz? İnsanlar dünyalık metalarla oynadıkları, eğlendikleri zaman siz cenneti kazanmanın, ahireti kazanmanın mutluluğundan razı değil misiniz? Abbas sesi yüksek olduğu için diyordu ki, Radina ya Resulallah, Radina. Razı olduk ey Allah'ın Resulü, razı olduk yeter. Daha anlatma, anladık kaybımızı diyorlar yani. Ve hepsi o gün ağlıyordular sahabenin hepsi, ensar ve muhacirler. Niye? Biz zaten dünya için girseydik bu dine, başka cemaatlerde dünya bundan daha fazla öyle mi? Burada zaten sıkıntı, bela, meşakkat var, musibet var. Dolayısıyla mümin vefa sahibi olur. Tıpkı Peygamber aleyhissalatü vesselamın olduğu gibi. Ebu Bekir'e, Hatice'ye ve Medine ehline, Medine ehli ona sahip çıktığı için, kimse onu kabul etmiyorken Medine kucak kaçtığı için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline ne yaptı? Şevkat ve merhamet gösterdi, vefa gösterdi. Müslüman da bu karakter üzerine olmak zorunda. Ve a.s. dediğim gibi Varaka bin Neferle bu konuşmayı yaptıktan sonra işin ciddiyetini anlıyor. Anlıyor ki bu şey değil, bir cin çarpması değil. Bu Allah'tan ona gelen vahiy. Tabi rivayetler çelişkili bu konuda. Bir vahyin fetret döneminde kesilmesi var. Bu Alak suresinin ilk ayetlerinin inişinden sonra Müddessir ve Müzzemmi suresinin ayetlerinin inişiyle mi bir şey olmuş yoksa başka suredeki başka ayetlerle mi rivayetler biraz çelişkili ama özet olarak kısa olarak söyleyebileceğim şey şu vahiy bir dönem kesilmiş o kesintiden sonra müşrikler alay etmişler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle hatta peygamber aleyhisselatü vesselam o kadar sıkılmış ve daralmış ki o sıkıntı ve daraltıdan yüksek tepelere çıkıp uçurumdan aşağı bakarmış yani müfessirler bunların nakleniyorlar çok sıkıldığı bir gün zaten gökte Cebrail'i görüyor. 600 kanadıyla beraber koca bir tahta oturmuş ve bütün göğü kaplamıştı diyor Aleyhisselatu vesselam ve Cebrail'in diyor kanatlarından inciler ve yakutlar dökülüyordu diyor Aleyhisselatu vesselam. Melekler kanatlıdır. Ayette dediği gibi ikişer, üçer, dörder kanatla Allah Subhanahu ve Teala melekleri kanatlı yaratmıştır. O yüzden Hristiyanların kiliselerinde melekleri çizerken ne var? Kanat var. Ama onlar ne yapıyorlar bir de resmin yanına Dişilik koyuyorlar. Yani onlara göre melekler kız. Haşa. O yüzden Türk toplumu, melek ismini kime koyuyorlar? Kıza koyuyorlar. Sanki melekler kız. Cinsiyeti yok ki melekleri. Kız veya erkek değil. Niye kıza koyuyor? O müşrik dedelerinin mirası onlara. İslam'ı bilmeyen cahili kavimlerin, cahili toplumların torunlarına miras bıraktığı bir inanç. Meleklerin kızları o. Allah da diyor erkekler size de, e iyiler size de kızlar kötüler mi Allah? Bu ne kötü bir taksimattır diyor. E şüphesiz diyor kız erkek gibi değildir ki. Öyle mi? Herkes biliyor kız erkek gibi değildir. Önceden cahili müşrikler kız çocuğuyla müjdelendikleri yani haber verildiği zaman üzüntüden yüzleri ayette anlattığı gibi kararırdı. Gidip kız çocuklarını gömerdiler. Kendileri için zelillikti. Hala daha kendine Müslümanın diyen insanlarda bu gibi cahili ahlaklar var. yani Erkek çocuğu olduğum bir övünüyor. Ya sanki Affedersin çocuğu yapıyorken sana soruyorlar ne olsun diye. Ya onu Allah takdir ediyor arkadaş. Allah dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir. Bunun buna bir üstünlüğü olmaz. İnne akramakum endellahi etkalkum. En hayırlınız, en kerem sahibiniz Allah'tan en çok korkanınızdır. Müslüman bu cahili e, düşünceleri de kafasından atmak zorunda. Yani şirki terk etmek, müşrik tekfir etmekle bu dine girdiğinde bu din bitti değil. Kim onu zannediyorsa helak olur cebine cehennem biletini koyun. O kadar çok cahili inançlar hayatımıza sirayet etmiş ki insan İslam'ı okudukça ve talim ettikçe bu pisliklerin nasıl büyük pislikler olduğunu anlıyor. Ve ardından <gülüyor> vahiy kesildikten sonra belli bir dönem sonra tekrardan vahiy geliyor. Üç gün diyen var, üç ay diyen var, üç yıl diyen var. Allah subhanehu ve teala en doğrusunu bilendi. Tabi ayetler ilk inen kısım şuraya kadar <gülüyor> oku yaratan Rabb'in adıyla o Allah ki İnsanı yarattı, senin Rabb'in bir alakadan yarattı ve ardından diyor Ekravarabukel Ekrem Kerem sahibi olan Rabb'inin adıyla oku Elledi Allame Bil Kalem O Allah ki kalemle öğretti ona Allame İnsan'a Melem Yalem İnsan'a bilmediğini öğretti. Şimdi bu ilk inen Kellainler İnsan'a şüphesiz insan azar kısmına kadar olan bu ilk inen vahi ilk inen ayetlerde birçok mesaj var. Bir İlim kitabedir arkadaş. Allah bunu açıkça ortaya koymuş. İlim kitabedir. Kitabe ne demektir? Yazmak demektir. Kitabe yazmak demektir. İlmin ilk kaynağı Kur'an. Ne zaman toplanmış? Sahabe zamanında Ebubekir toplamış anhu. Zeyd ibn Sabit, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas gibi sahabenin alimlerinden önde gelen bir heyeti toparlıyor. Bu şer'i lejne, bu heyet Kur'anı toparlıyorlar, bir musaf yapıyorlar ve bir tane halifenin yanında var. Ve yaklaşık olarak Ebubekir, Ömer ve Osman'ın hilafetinin sürdüğü vakit 20 küsür senedir. Ben tam rakamı hatırlamıyorum, yalan söylemem için de söylemiyorum. 20 küsür sene, 20 küsür sene boyunca Osman'ın hilafeti döneminde altı tane basılıyor. O da altı tane valiye gönderiliyor. Başkasında gene Kur'an yok. Yirmi beş sene bir davet için, bir dini anlatmak için çok büyük bir zamana. Yani şurada tevhide açıktan bas bas bağıran iki üç tane adam beş senedir bu dini anlatıyorlar. Yani Türkiye'de nelerin değiştiğini herkes biliyor. İşi bilen herkes biliyor. Yirmi beş sene peygambere talebelik yapmış sahabe, Kur'an'ı Basıp çoğaltıp dağıtmamışlar insanların eline. Ömer İbni Abdülaziz'in hilafetine kadar da hadisler toparlanmamış. Ömer o zaman gene emrediyor bir gruba, bir grup Bu Bukhairilerden, Müslimlerden önce onlar devlet adına topluyorlar zaten. Emevi devletin emriyle beraber hadisleri ne yapıyorlar? Tedvin ediyorlar. Ömer İbni Abdülaziz yaptırıyor kendi döneminde. İlmin ikinci kaynağı da sünnet. Bu da kitabeye dökülmüş. Ama dikkat ediyorsanız ne Kur'an'a ne de sünnete bir şerh düşülmemiş. Yani şehten kastım ne? İzah, açıklama, tefsir, doğru yorum. Niye yok muydu? Tabiinin hepsi zaten sahabeden öğrenciler. Sahabe peygamberin talebesiydi sahabenin üç tane büyük fakihi var. Abdullah ibn Mesut, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer. Bu üçünden ilim alan İbn Abbas'ın talebeleri ve Tabi'nin büyük fakihleri. Mücahit Atadahak, Said İbni Cübeyr ve Tavus. Tabi'nin üç, dört, beş tane büyük alimi ve bunlar nerenin fakihleri? Mekke'nin fakihleri. Ve hepsi de İbni Abbas'ın dizinin dibine oturmuşlar. Abdullah ibn e, Ömer iki süfyanın İki Süfyan yani, Süfyan Essevri, Süfyan İbni Uyeyne gibi, Tabi'nin gene büyük fakihleri, onun medresesinden, Medine ehlinden, Malik gibi, Malik'in hocası Zühri gibi, bunun gibi büyük insanlar, hep bu medreseden çıkmış talebeler. Ve Kufe'de de Abdullah İbni Mesut ve İbni Mesut'un talebeleri, Evzai ve benzeri kendisinden ders alan Tabi'nin büyük isimli. 30 sene boyunca ilim kitabı olmasına rağmen, ilim yazmak olmasına rağmen, bu ayet ve hadislerdeki doğru manaları yazmadılar. Niye? O zaman doğru bir teskiye vardı, o zaman doğru bir icazet yöntemi vardı. Doğru bir icazet yöntemi. Hani Doğu'da hala geçerlidir. Melle dedikleri adamlar, Doğu medreselerinin büyük hocaları icazet verirler. Gençler yanında iki sene kalır, üç sene kalır, dört sene kalır. Ona işte bu çocuk Arapça icazeti vardır, bunun usulü hadis icazeti vardır, bunun usulü fıkıh icazeti vardır diye icazetler dağıtırlar. Ama icazet bir zincir gibiydi. O zincirin halkaları çoktan kopmuştu zaten. Sahabe tabin ve etbaat tabin döneminden sonra bu zincir kopunca ehlinin ehlini tezki etmesi ortadan kalkınca bu sefer dikkat ederseniz hadislere ve Kur'an'a Doğru anlayışı, doğru insanlardan alan ehliyet sahibi, icazet sahibi insanlar anlayışı kitabıya dökmeye başladılar. O yüzden Bukhari'ye şehrler yazıldı. İbni Hacer yazdı, İbn Battal yazdı. Sonradan başka başka fakihler yazdılar. Müslüme ilk yazan kadıyı yazdılar. Müslüme ilk yazan İmam Nebeviler. Öyle mi? Onlar da Müslüme şehrler düşmüyor. Yani kaynak olan, ilmin kaynağı olan şeyleri insanlar... Doğru anlayışları kitabeye döküp yazmaya başlıyorlar. Çünkü ehlinden artık kaybolmaya başlamıştı. İstediler ki bozuk doğru anlayış kaybolmasın tarihi içerisinde. Sonraki nesillere bu din o yüzden kitabeye döktüler. Ve Allah bu ayetlerde de ilmin daptının yani kontrol altına alınmasının kaydının ancak kitabı öyle olacağını ortaya koyuyor. O yüzden kitap göndermiş bize. O yüzden bu kitap bizim için tartışılmaz bir kaynak. Çünkü bu tartışılmaz bir ilmin toplandığı bir merci. Öyleyse talebe veya şeyh, ilim okuyan veya okutan, Türkçesiyle ilmi dapt etmek, dapt dediğim hafıza altına, kayıt altına almak istiyorsa, kitabe yani not almak olmazsa olmazdır. Yazıya dökmek olmazsa olmazdır. Bugün aklına Meleğin vesvesesiyle, Allah'ın sana doğruyu gösterme sebebiyle bir şey gelebilir. Doğru bir yorum, doğru bir mana gelebilir. O doğru yorum ve manayı dapt altına, kayıt altına almazsan şeytan unutturabilir sana. O yüzden Allah ne diyor? Allah insanı öğretti. Neyle beraber? Kalemi de yarattı, insanı da yarattı. Kalemi yarattı ki kitabe yapsınlar bilgiyi kayıt altına alsınlar ki bilginin kaynağı Allah subhanahu ve teâlâdır. Alim olan Celle Celaluhu. Ve ardından da müfessirler bu ayetin tefsirinde eğer demişler insan bildiğini yazar ve onu amel ederse Allah da ona bilmediğini öğretir demişler. Çünkü son ayetin öncedikisindeki ayetler yazmayı ve bilgiyi edinmeyi emrediyorken, çünkü ikra yani emir var. Emir olunca ne oluyor bu sefer? Vacipliği gerektiriyor. O yüzden ya ben hoca kitap okuyamıyorum diyen adam Müslüman olamaz yani. Kusura bakmasın. Allah'ın ilk emri farzu aynı yani. Sen diyorsun ki Allah'ın ilk emrine ben yapamam. Oturup okuyacaksın. Ben anlamam onu bunu. Sanki benim çok hoşuma gidiyor saatlerimi kitapların başında gidemek. E ben bende. Benim de canım gezmek, tozmak ister. Benim de canım istediğim şeyi yapmak, yemek, içmek, eğlenmek ister ama Allah emrediyorsa ne yapacağız? Mecbur yapacağız ölene kadar. Ve Surenin devamındaki tabi ayetler daha ileri bir sürede inmeye devam ediyor. Orada da kelle insan leyatga. O bahsettiğim hadis dediğim gibi Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği, Buhari ve Müslim üzerine ittifak ettiği sahibir bir hadistir ve vahyin gelişini bu şekilde bize özetlemiş. Kelle inler insan leyatga şüphesiz insan azar. Tağ'a Tavut yani uğraşıyoruz ya müşrikler diyor lan bu tavuk bu sakallıdan tavuklu alıp veremediğini. Tavut var ya o kelimenin aslı tağa azmak. İnsan azar. İster müşrik ister Müslüman insan azar. Niye azar? Okumazsa insan azar. Bilgiyi talep etmezse insan azar. Bilgiyi yenilemezse insan azar. Çünkü doğruyu ve yanlışı karar merci sadece aklı ve hevası olmaya başlar. Yani benim elimde bilgi, kitabe yoksa, benim yanımda ilim yoksa neyle hükmedeceğim? Bu doğru, bu yanlış, bu hak, bu batıl, akıl ve heva. Herkesin bir aklı var arkadaş. O bir şeyi güzel görüyor, o kötü görüyor, o güzel görüyor, o kötü görüyor. O zaman 50 bin tane din çıkar ortaya. O yüzden okumayan insan azar. Kelle innel insanı layadgâ arra'â kendinde dinde görüyor Yani bitti kardeş işte bu kadar yani. Bir tanesi öyle bir anlatıyor kendini diyor. Diyor İmam Ali diyor bir ekoldü diyor. Hümeyn adamla tartışıyoruz dinin bazı meselelerini de. Şimdi diyor bak şimdi önce diyor kimle konuştuğunu bir bil. Diyorum kimle konuşuyorum. Diyor ki Ali diyor bir ekoldü. İmam Hümeyni de bir ekoldü. Ben Deniz'de bir ekolüm diyor yani. Ayrı bir ekol. Yani kendini kıyas ettiği... Umeyn-i kafir de... Adam Şii sempatizanı bir adam. Ee, Ali radıyallahu anh ile kendini bir tutuyor. Piyasada Allah adına konuşan adamlar ha, bunlar. Niye biliyor musun? Seneler önce üç tane kitap okumuş. On senedir bir daha kitap kafa açmamış. Ama hala zannediyor ki hala kitap okuyor. Zannediyor ki her şeyi biliyor. Üç tane koşu engelli yarışında üç tane engel geçmekle yarış bitmez. 15 tane daha var önünde. Okumaya devam edeceksin Allah'tan korkarak. Ama o okuduğuyla amel etmediği, yaşamadığı için zaten selef'in dediği gibi amel edilmeyen ilim kişide kibiri arttırır. Ve bidat ehli kibirli insanlardır. Sünnet sahipleri tevazu sahibi insanlardır. İmam Şatibi bidat ehliyle sünnet sahiplerinin farkını anlatırken diyor ki onların en temel vasfı sünnet sahiplerinin sözünün insanlara tesir edişidir. Bidat sahiplerinin sözünün insanlara tesirin olmayışı deniliyor. Bunun temel sebebi ise diyor sünnet sahibinin söylediğini yaşaması bidat sahibinin ise söylediğini hayatına tatbik etmeyişidir diyor. İnsan okumadığı için azacak, azdığı için kendini mustahni görecek, kibirli görünecek. Ve Allah hadisi kutsu'da diyor ki, İzzetime, kibriyama yemin olsun ki, kibir benim elbisemdir, kim onu giyerse cehennemin ortasına oturttururum diyor Allah. Kim onu giyerse cehennemin ortasına oturttururum. O yüzden İmam Nesai'nin ve Ahmet'in Müsnedin'le rivayet ettiği hadiste bir gün Yahudinin biri geldi dedi ki, Ya Muhammed ne güzel kavimsiniz bir de Allah'a şirk koşmasanız. Dedi, biz Allah, biz Allah'a nasıl şirk koşarız? Dedi ki, diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. Şey, sen, sen ve Allah dilersen diyorsun. Niye? Sen ve Allah deyince benim dilememle haşa Allah'ın dilemesini bir tutmuş gibi olursun. O Allah, yaratan biz mahluk, yaratılan bizim dilememiz O'nun dilemesine bağlı. Peygamber ashabına döndü dedi ki, Kulu mâşe allâh tüm mâ Dedi ki, deyin ki, önce Allah, sonra sen dilersen. Dedi ya Muhammed ne güzel kavimsiniz bir de şöyle yapmasanız. Bakın hadis devam ediyor tabi orada peygamber Yahudi ile gene diyaloğu devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam vahiy alan biri olmasına rağmen. Peygamber olmasına rağmen. ilmin kaynağı olmasına rağmen öyle mi? Allah'tan gelen ilmi bilen o. Cebrail'e talebelik yapıyor öyle mi? Bununla beraber Yahudilik de kafir, cehennemlik Allah'ın gazap ettiği lanetlik biri olmasına rağmen ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kulak kabartıyor. Ve peygamber için Kur'an'da da münafıkların söylediği gibi peygamberin sıfatı her şeyi sözü dinleyen kulak olmasıdır. Peki burada ince bir nokta çıkar ortaya. Şöyle bir soru sormak gerekir. Ya bütün ehli sünnet uleması ve fakihleri avamı, insanları bidat sahiplerini dinlemekten nehyetmişler. Nasıl bir çelişkili anlatıyor anlatıyorsun hoca? Şöyle cemletmiş alimler. Demişler ki peygamber ilim sahibiydi yani alim mertebesinde. Zaten sünnet sahibi insanlar alimlerin bidat ehliyle tartışmasını yasaklamamışlar. Bidat ehli insanlarla avamın tartışmasını yasaklamışlar. Çünkü avam ilimden yeterli nasibi olmadığı için cidal ettiğinde, tartıştığında, kelama düştüğünde sapıklığa uğrayacak. Ama ilim sahibi neyin ne olduğunu ilim üzere bildiği için bidatçının bidatını ortaya koyup çelişkilerini ispat edecek. Ve öyle olduğu için Ömer İbni Abdülaziz döneminde harici fitnesi yok oldu. Çünkü Ömer İbni Abdülaziz döneminde hariciler hep dağda yaşıyordular. Zaten hadisler var haricilerin dağa çıkışıyla nasıl gerçekleştiğine dair. Dağ çıkıyorlar bize hicret etmeyen kafirdir diyorlar hariciler. Adamlar dağdalar savaşıyorlar Müslümanlarla hiç inmiyorlar. Ömer diyor ki ya bırakın insinler şehre mescide gelsinler alimlerle otursunlar mescitlerde Alimlerin dizin dibinde ilim öğrensinler de ıslah olurlar diyor. Ve şatibi bidat ehlinin hem Kur'an hem de sünnet naslarında cins olarak cins yani özellik olarak teferruatta tek tek isimlerinin konulup belirlenmemesinin sebebinin bidatçıların bir gün bidatından dönme gibi bir kapının açık olmasından dolayı genel mutlak ifadelerle kullanıldığını söyler. Çünkü zaten hem irca boyutundaki hem de haricilik boyutundaki iki bidatın da sahipleri sürekli böyle sağa sola yatan gemi gibi rücu eden adamlardır. Bir buraya rücu ederler, bir buraya rücu ederler. Gemi gibi bir sağa yatarlar, bir sola. Çünkü gittikleri yol sünnet değil, gittikleri yol bidat. Zaten ölçüsüz, usulsüz. O yüzden şeriat bidat sahiplerini mutlak isimlerle Kötüledikten sonra mutlak isimlerle kınadıktan sonra özel tek tek isimlerini zikretmemiştir çünkü bir gün Hakk'a dönebilirler. Böyle olduğu için de Ömer İbn Abdülaziz döneminde harici fitnesi ile ehliyle oturdukları zaman ne oldu ortadan kalktı. Ve dolayısıyla şer'i naslar arasında da ve fakihlerin fetvası arasında da bir çelişki olmadığı akıl ve kalp sahibi olan herkes için ortaya çıkmış oldu. Meselenin tafsilatı da budur, sapık veya batıl ehli olan insanlarla oturup konuşma noktasında. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ Ruca O mustağını görüyor ya kendini, diyor ki dönüş Rabbi nedir? اَرَائِتَ الَّذ۪ي O nehyedeni, yasaklayanı görmedi mi? اَبْدًا اِذَا صَلَّى O kul ki namaz kıldığı zaman. Bu ayetlerin nuzul sebebi de Allah'ın laneti üzerine olsun Ebu Cehil. Yani normalde Ebu'l-Hakem peygamber ona ne demiş? Ebu Cehil, cehaletin babası küfrün imamlığını yaptığı için. Ve Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresinde bir ayet var. Dedi ki diyor kafir için Allah'ım eğer bu senin katındansa üzerimize taş yadır diye dua etti. Ve bu duanın sahibi bütün müfessirlere göre Ebu Cehil. Zaten Bedir savaşına çıkmadan önce de Kabe'nin örtüsüne yapışıp Allah'ım bugün iki ordudan hangisi haksa ona zafer nasip et diye de Kabe'nin örtüsüyle yapışıp dua eden bir müşrik. Ama peygamber onu cehaletin babası diye isimlendirdi. Çünkü bir adamın ağzından Allah lafzının çıkması, bir adamın ağzından din adına bir şeylerin ilmin anlatılıyor olması, o adamın ilimle konuştuğuna işaret etmez. İlim hikmettir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona hayırdan büyük bir nasip ve kısmet dağıtılmış verilmiş demektir. اَرَعِيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُوْدَ O senin nehyettiğin, yasakladığın adam. Ya hidayet ise. <gülüyor> o أمر takva. ya takvaya emrediyorsa işte bu ayetlerde kıyamete kadar gelecek bütün müminler çok açık bir kıstas var. O da şu. Düşmanlık ne kadar edersen et. Düşmanlığın boyutunda ne kadar hatta aşarsan aş iyi bil ki belki bazen Allah hakkı senin düşmanın safında koyar. O seni imtihan etmek içindir. O yüzden Allah diyor ki ya adlu huwa akrabu takva bir kavme olan kinli düşmanlığa itmesin, adil davranın bu takvaya uygun olan, olandır. Bir kavme olan düşmanlığın size adaletsizlik hükmetmesin. Adalet Allah'ın her dönemde ilim verdiği insanlara verdiği bir sıfattır ve vasıftır. İlmin bereketi adalette saklıdır tıpkı İmam Malik Rahim olan dediği gibi. Kim okuduğu ilimde, anlattığı ve yaşadığı ilimde bereket istiyorsa önce adalet kıyafetinin giysisini giysin. Dostuna ve düşmanına karşı. Çünkü Peygamber Saddam diyor ki kimi çok seversen sev, sevginde ölçülü ol. Çünkü bir gün düşmanın olabilir. Kimi çok düşman edinirsen edin, düşmanlığında gene adil ol, bir gün ona dost olabilirsin. Müslüman korkuda ve ümitte, yani cehennem tehdidiyle cennet müjdesi arasında nasıl vasatsa, aynı şekilde Müslüman, bu meselede de bahsettiğim meselede vasat orta yolu tutturmak zorunda. Erayite yin ve tevelle Belk görmedin mi bu adam ki yalanlıyor ve yüz çeviriyor. Şimdi tevelle Arapça bir şey gördükten sonra yüz çevirmenin adıdır. Bildikten sonra bilerek arkasını dönmenin adıdır. Tevelle budur. Görmesine, anlamasına, fıkh etmesine rağmen Kibir, haset ve inattan dolayı hakkı kabul etme ona sırt dönüşülür. Elem ya'lem Allah yara Bilmiyor mu ki o azgınlık eden Allah onu görüyor. İnne Allahu min ibadihir ruhame. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder. Sen Allah'ın kıyamet günü sana nasıl muamele etmesini istiyorsan seni kızdıran, sana düşmanlık eden adama da öyle muamele et. Tamam. Sert yaparsan sert görürsün. Yumuşak yaparsan yumuşak görürsün. Adil muamele edersen adil muamele görürsün. Haddi aşacak bir şey yaparsan da ona göre de hak ettiğin mincinsil mukabele olan, yani yaptığın amelin cinsi babından olan muameleyi de ne yapacaksın? İster istemez göreceksin. Kelle le'yi yentehi Allah diyor ki hayır yemin olsun ki eğer bunu bitirmezse bu yaptığı azgınlığa bir son vermezse o azgın kul. Biz onu diyor perçeminden yakalarız. Nasiye perçem demektir Arapça. Perçem de şu saçın ön tarafıdır. Yani onu tuttuğunuz zaman bir adamın kafasını yukarı aşağı her tarafı oynatırsınız. Özellikle kavgada tuttun mu oradan bir adamı? canı yanıyor saç da kopmaz ip değil ki kopsun yani güçlü çektiğinde o güç uygulasın sen güç uygula kopsun öyle bir şey de olmaz saçından perçeminden tuttu mu sağa sola çakar seni Allah da diyor ki Celle Celal o ayet-i kerimede, biz onun perçeminden yakalarız sen merak etme cezayı bize bırak yani mümin güzel kardeşlerim her zaman cezanın peşine düşmez dünyada herkes hakkını almaya kalkarsa o oh, kan gövdeyi götürür alamaz Peygamber diyor hadislerde öyleyse, iki kişi gelir bana muhakeme olur, birinin dili ötekinden baskın çıkar da ben ona hakkı olmayan bir şey veririm, ateşten bir pay vermişimdir. Şimdi soruyorum, Peygamber'in anlattığı bu iki kişiden hakkı bu öbürüne verilen adam isyan mı etsin? Ne yapsın? Alamadı dünyada Peygamberden alamamış hakkını, şeriattan alamamış, tağuttan oradan buradan sağdan soldan değil ya. Yani. Zaten onlar hakkı olan bir şey vermez. Burada şeriatın kaynağı merci olan Peygamberden hakkını alamamış. Ne yapsın bu adam dünyada? Ben kendim hükmü biliyorum, ben mi tatbik edeceğim diyecek. Yok. Oturup sabredecek. Mızmız karı gibi, mızmız çocuk gibi oturup ağlamayacak. Diyecek ki Allah hamdolsun. E, din günü bunun için var da kardeş. Niye var din günü yani? Dünyada bütün haklar dağıtılsaydı kimin haklı, kimin haksız oldu hemen ispat edeceksin. Sen mi sen mi haklı? Niye? Sabret. وَنْتَذِرُوا inna مُنْتَذِرُونَ Bekleyin biz de bekliyoruz. Amel edin biz de amel ediyoruz. Sizinki size, bizimki bize. Peygamberler bütün müşriklere söz bittiği zaman bütün batıl ehline söz bittiği zaman bunu söylediler. Müslüman da söz fayda vermediği zaman arkasını dönecek ameline bakacak. Konuşmak fayda vermez. Çok zaman. Nasiyetin kerdibetin hati'e. Hatalı, yalancı, suçlu olan o perçemden yakalar, sağ sola çakarız diyor. Falyedu diye sanedu zananiye. O kendi etbaanı çağırmakla tehdit ediyordu. Kendi etbaanı çağırmakla korkutuyordu peygamberi ki o zaman Mekke'de gerçekten güç sahibi biri Ebu Cehil. E sonuçta bütün kâfirlerden de Müslümanlardan hep gücü fazla olmuşta. Biliyoruz bunu yani. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde Ebu Cehil'in gücünden korkmadı. Kabe'nin yanında namaz kılmaya devam etti. Eğer Ebu Cehil onun tavizsiz dik duruşunu görmeseydi, korkak tavrını görseydi üzerine gidip ne yapacaktı? Ona zulmetmeye çalışacaktı. Baktı ki bu kadar tehdide rağmen bu adam yalpalamıyor. Hala namaz kılıyor. Kendi korktu geri adım attı. Ve Peygamber Sasan diyor, eğer dediğini yapsaydı zebaniler onu herkesin gözünün önünde alıp ateşe atacaktılar diyor. Herkesin gözünün önünde. O yüzden Peygamber hılfıl fudul kurmuş. İçinde kafir bile var. Anlaşma yazmış ki kim hangi zalim hangi mazlumu zulmederse gidip hakkını alacağız. Tamam mı? Tamam. Anlaşma hakkımız ortada elhamdülillah. Peygamber gitmiş Yemenli bir tacirin kızını alan müşrin kapısına adamın kızını zorla almış beğenmiş kızdan beraber olmak istiyor. Zavallım güç yok gelmiş Yemen'den oraya garip akraba yok komşu yok eş dost arkadaş yok Kilimcinin kör oldu kim tanır? Diyor benim hakkımı kim verir? Diyorlar ki Muhammed verir git ona aleyhissalatü vesselam. Peygamber'e gelip derdini anlatıyor. Peygamber sırasında hırfı fudula söylüyor. Silahlarını toplayıp kılıçlarını evi muhasaraya alıyorlar. Ve kapıyı vuruyor. Tabi benzer bir kısa Ebu Cehil için anlatılıyor. Ebu Cehil diyor vallahi Muhammed kapıyı vurduğu zaman zannettim deprem oluyor, zelzele oluyor. Ve o benle konuşurken diyor yanında bir deve gördüm. Eğer ona istediğini vermeseydim beni yiyip bitirecekti orada diyor. Allah Müslümanları görünmeyen ordularla kafirlere karşı böyle destekler. İlla bunun kitalde cihatta olmasına gerek yok arkadaş. Adam bana zulmetmiş, on kişi gitmişin zulmü def etmeye kapısına. Sen onun gözünde bin kişisin merak etme. Eğer davan haksa, tabii önce kıyamın hak oldu. Şimdi bizim arkadaşlar da var. Nasıl olsa El Kaide El Kaide televizyona çıkıyoruz. Sakallılar orayı vurdu, bunu patlattı, bunu öldürdü. Amerika'ya kafa tutuyoruz, suya kafa tutuyor. Bizim abiler de affedersin bir şey bir halt yememiş, kimse bir mermi kafasının önünden geçmemiş. İki tane sakallığın hatırına buna da şey diyorlar, hacı diyorlar. Bu da şimdi önüne gelene atar yapıyor cahili ağzıyla. Önüne gelene işte sen niye bana öyle baktın böyle yaparım orada Allah'ın yardımı olmaz arkadaş. Sen zulmü defedeceksen zulmetmek için gücü toplayacaksan değil. Zulmü defetmek için gücü bir araya getireceksen Allah'ın yardımı var senin üzerine. Ama yok sen zaten bu kadar zalim var Buraya çıkış amacımız zaten zulmü defetmek e, Biz de zul dersek başka bir zalim oluruz Allah da başka biriyle bizim zulmümüzü defeer. Allah korusun. O yüzden Müslüman dengeli hareket eder. Akılla, heyecanla, işte basiretsizce ve hikmetsizce işlerin hangi merhalede nasıl olacağına karar doğru bir şekilde vermeden hareket de Müslüman'ın vasfından değildir güzel kardeşlerim. Sonra sure bitiyor. <gülüyor> sen sakınla sakın o azgına itaat etme. Yani seni neyle korkutursa korkutsunlar. Sen kafirlere itaat etme. Kur'an'daki en uzun kelimedir. Allah sana yeter. Allah bütün kafirlere, münafıklara, düşmanlara, azgınlara karşı sana yeter. Ben bütün kardeşlere Allah için söylüyorum. Eğer kıyamınız haksa, eğer zulmü defetmek adına Allah için bir yola çıktıysanız Allah size yeter. Korkuttukları ne kadar büyük olursa olsun. Allah'ın bu ayette söylediğiyle. Ayetin sonunda da Vescutu Vaktarib diyor. Secde Rabbine yakınlaş. müslimin sayinde rivayet ettiği bir hadis var. Nebi S.H. diyor ki kulun Allah'a en yakın olduğu yer. Ee, secde yeridir namazda. feekfir <gülüyor> dua. Duayı orada arttırın diyor. O yüzden İbnül Kaym için de nakledilir. O öyle secde edermiş ki canı çıktı zannederlermiş yani. Hani tekbir alsa da kalksak diye cemaat bekliyor. O kadar beklenmiş ki secdede diyorlarmış. Artık herhalde öldü adam hani ondan ses gelmiyor. Bu kadar uzun bir şekilde secde edermiş. Allah kendisine rahmet etsin. Bugün de bak kitaplarını okurken Bizler belki senelerce bu ayetleri, bu hadisleri okuyoruz ama o insanların anladıklarını anlamıyoruz. Çünkü onlar ilmi ibadetle, ilmi takva ile birleştiren adamlar, biz de ilmi amelsizlikle, takvasızlıkla, fucurla, fıskla, isyanla birleştiren insanlar olduğumuz için bizim anlayışımız alınan anlayışını yapmıyor, hiçbir zaman aynı seviyeye ulaşmıyor. Allah bizi temizlesin, arındırsın, anlayış nasiblesin. Kadir suresine vardık. İnşallah haftaya da Allah nasip ederse. Bu surenin tefsiriyle de devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfurke ve tu'minem.